Nasılsın Hatice teyze? Ah, sağ ol kızım gördüğün gibi uğraşıp duruyoruz. Babam içeride mi? Ha, babam birazdan gelecekmiş. İçeride manken midir nedir biri var babanı bekliyor. Define mi, neyi yapacakmış. <gülüyor> da Hatice teyze ben içerideyim. Metin beyler yoklar galiba. Evet yoklar. Temizlik yapacaksanız ben rahatsız etmeyeyim. Hayır, bugün temizlik yapmayacağım. Ayaf edersiniz. Şu temizlikçi kadının kızı sandım da sizi. Yoksa Kur'an kursuna yardım mı topluyorsunuz? Anlayamadım. Bu ön yargı neden? Ah, yanlış anlamayın canım. Ee, yani başörtü, elbiseniz... Öyle mi? Fakat ben sizin örtüsüzlüğünüzle Afrika ormanlarında yaşayanlar arasında bir ilgi kurmuyorum. Ne demek istediğinizi anlayamadım. verin. İsmim Leyla. Sizi tanıyalım. Beni tanımıyor musunuz? Tanısaydım sormazdım. Ben Türkiye güzeliyim. Aktualiteyle pek ilginiz yok galiba. Aktualiteye yüklediğiniz anlama bağlı. Bazı şeyleri bilmemeyi meziyet kabul ediyorum. İlginç bir yaklaşım. Türkiye güzeli olduğunuza kim karar verdi? Kim mi karar verdi? Tabii ki jüri. Kim bu jüri? Bu işten anlayanlar. Stilistler, ünlü modacılar, ünlü oyuncular falan. Kaç kişi katılıyor bu yarışmaya? Ön elemeye katılan 300 kişiydi. Tabii sonunda ilk üç güzele kadar kademeli eleme yapıldı. Ya. Yani 297 çirkine karşı üç güzel. Bu çirkinlik yarışması. Çirkinlik yarışması mı? Bir güzele yüz adet çirkin tescil eden yarışma güzellik yarışması olabilir mi? Hem insanları anatomileriyle güzel ve çirkin diye ayırmaya kimin hakkı var? Hangimiz doğuştan cinsiyetimizi ve yüzümüzü seçerek aldık? Anladığım kadarıyla siz herkesin ilgi ve beğeniyle izlediği bu tür yarışmalara karşısınız. Evet öyle. İnsanları güzel yapan yaptıkları güzel tercihlerdir. En güzel insan insanın yaratılış amacını kavrayıp onu şahsında temsil ederek diğer insanlara ulaştırma çabası içinde olanlardır Tabi bu sizin fikriniz Burada üçüncü bir kişi olmadığına göre bu benim fikrim Ama bu fikre ulaşmak o kadar kolay olmadı Yıllarca sözünü ettiğiniz anlayışlar içinde sorumsuzluğu sorguladım Fakat toplum yani çoğunluk sizin gibi düşünmüyor Hiç önemli değil toplumun kendi bilir Çokluk haklılığın ölçüsü değildir ...hakikatin topluma ihtiyacı yoktur. Toplumun hakikate ihtiyacı vardır. Merhaba Tülin Hanım, ee, geciktim. <gülüyor> Leyla, hayrola? Bugün okulun önünde olacağız baba. Ona haber vermek için uğradım. Aa, siz Metin Bey'in kızısınız. Sormayın Tülin Hanım. Şunun haline bakın. O kadar emek verdiğim halde... ...o sanki bana inat kumaş yığını arasına saklanıverdi. Okulun önünde olacağım. Ne masum ifade... Eylem yapacağız desene şuna. E, haber vereyim dedim baba. Tülün Hanım neler çekiyorum bir bilseniz. Geçen yıllara kadar problem yoktu. Ne zaman o okula alınmayan... ...başörtülü kızların yanına gidip gelmeye başladı... ...şu gördüğünüz hale geldi. Baba size karşı karıcı olmamak için... ...müsaade istiyorum. Eh. İlgilenmeniz gerekiyor. Ne diyorsun? Neler yapmadık. Fakat bir sonuç alamadık. Üstelik o bizimle ilgileniyor... Etkilenmemek için onunla fazla karşılaşmamaya çalışıyorum. Annesinin aklını çelmek üzere. Dilerim siz başarırsınız. İnanın beni tanımadı. Tanımaz. Bunlar benim problemlerim. Sizi de meşgul ettim. Sunacağınız mayoları gördünüz mü? Aha, evet. Güzel bir gösteri olacak. 20 yerli 10 yabancı manken tespit ettim. Yürekleri hoplatmalıyız. <gülüyor>